Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. <gülüyor> Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Aynı zamanda dinleyici destek projesi de başladı. Yani aynı zamanda değil aslında o dün başladı. Evet dün Açık Radyo'nun artık gelenekselleşen Dinleyici Destek Projesi özel yayını başladı. 19.sü yapılıyor radyo günlerinin. Ama radyo kaç yaşında? Radyo 27 yaşında. Evet. Açık Radyo 27 yıldır açık ve bize de her gün yepyeni pencereler açmaya devam ediyor. Dinleyici Destek Projesi özel yayını neden yapılıyor? Açık Radyo dinleyicilerinin radyolarını Hı -hı. desteklemesi için. Bugün bir dolap kitaptan sonra ilerleyen dakikalarda yine özel yayın başlayacak. Ve, ve hafta Gelecek boyunca... hafta pazar günü, pazar akşamına kadar devam edecek. Bu süre içinde istediğiniz zaman Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Eskiden telefonla yapılıyordu ama şimdi daha kolay. İnternet sitesine girip açıkradyo.com.tr adresine girip hemen sağ üst köşedeki destek ol butonuna basarak İstediğiniz program veya programları destekleyerek Açık Radyo'nun sürekliliğine katkıda bulunabilirsiniz. Bekliyoruz. Yani siz hatta şimdi yapın. <gülüyor> evet. Ee, önce sen mi, önce ben mi? Ben e, çok eğlenceli bir kitap var elimde o yüzden başlamak istedim tamam. hemen. E, elimdeki kitabın adı Dikeniko. Hmm. Dikeniko aynı zamanda bu kitabın kahramanının da adı. Ilaria Guarducci tarafından yazılıp resimlenmiş bir resimli öykü kitabı bu. Türkçesi Eren Cende'ye ait ve Petikare'den çıktı. Kitabın kapağında hemen kahramanımızla karşı karşıya geliyoruz. Yani tam şirin diyeceğim şüpheye düşüyorum. <gülüyor> evet yani o kadar iğrenç bir Türkçe aslında. Zaten ilk sayfalarda kahramanın yani Bikeniko'nun ne kadar kötü biri olduğundan uzun uzun hmm. bahsediliyor. Hemen burada gördüğüm sahneyi anlatayım size. Çok güzel bir çayır manzarası diyeceğim buraya yani turuncu fonda evet. turuncu bir çayır ee, üstünde çeşit çeşit bitkiler çiçekler var arkada Mavi. dağlar üstlerinde ağaçlar var ee, çok neşeli bir ortam belli ki ama bu neşeli ortamın ortasında kahverengi üstü dikenlerle katlı. Kafasında böyle simsiyah bir şapka var ama... Ha, ben onu hotos sandım. Ben de ilk başta öyle sanmıştım ama şapkası. Yani hmm. bir silindir şapka ama o kocaman. Silindir, evet çok ilginç bir silindir şapka. Evet. Kalın kaşları var böyle dehşetli bakışları var. Hay kalın kaş diyorsun ama o yani yekpare, Yek, yekpare bir kaş. kaş var ama o kaştan bir uzantı çıkıyor ve hani şu... Işıkla avlanan korkunç dişli balık vardır ya derinlerde. Evet. Sanki onun gibi bir his veriyor bir yandan. Evet orada yine o da dikenli. Böyle el gibi bir şey çıkmış Uzun orada. Uzun bir ağzı var. Tıpkı bir karıncayı yiyen ağzına benziyor. Birazcık da böyle nasıl diyeyim sivrisineği de hatırlatıyor hmm. bana. Yani ne olduğunu anlayamadığımız bir tiple karşı karşıyayız. Dikeniko adı. Dikeniko bir ormanda yaşıyor. Sırtı dikenli, karnı dikenli, başı dikenli hatta gerisi diyeyim <gülüyor> gerisi de dikenli kollarında dizlerinde her yeri dikenlerle kaplı ve bu sip dikenleriyle gurur duyuyor yani hmm. dikenler onun alameti farkısı dikenleri hırsızların ondan uzak durmasını sağlıyor kendinden iyi olanların ona yaklaşmamasını sağlıyor herkesi kaçırmaya yarıyor bu dikenler o da bundan gayet memnun karaydı, kötüydü ve kimselere Hı -hı. ihtiyacı yoktu" diye bu tanımlama ya nokta koymuş yazar. Babası onu ülkenin en iyi kötülük okuluna göndermiş. Bay bay bay. Evet yani fiziksel özellikleriyle değil, aldığı eğitim ve Hı -hı. işte kazandığı becerilerle de kötü. işte kükremeyi öğreniyor, yüreklere dehşet saçacak sözleri öğreniyor. Her şeyden önemlisi kötü, çok çok kötü biri olduğuna inanıyor böylece Hı -hı. ve e, sahip olduğu bu özelliği sonuna kadar kullanıyor. Kötü mü? Yani o ne zaman, mesela? Ha. Mesela e, işte ormanda tek başına yaşamaya başladığından beri daha da acımasızlaşmış. E, dikenlerini inceltip iyice sivriltiyor. E, ağaçlara hakaret yağdırıyor. Işte, Ağaca. E, Evet ormana gidip kaybıstık yapıyor işte kelebeklerin kanatlarını yoluyor yani o Oy. kadar kötü kötülük düzeyi bu, bu seviyede. Çünkü e, madem kendisi uçamıyor kelebekler de uçamaz. Hmm. İşte kuşları güzelim kızıl gerdanları baştan karaları kavanozları hapsediyor cıvıldamasınlar diye. Çünkü niye bu, bu kadar neşelenecek ne var ki diyor. Hmm. Yani o kadar e, kara bir yaratık ki bu içi de ruhu da kararmış. Ve hayatı onun bu şekilde devam ediyor. Bu karanlıktan memnun. Sonra işte de yaptığı kötülükler bir sürü sayıp burada hikaye devam ediyor. Evinden bir sahne görüyoruz bu arada. Babası muhtemelen işte ailesinin diğer hmm. üyeleri. Onlar işte kalın kaşlar, çatık kaşlar, dikenler böyle hepsi birbirinden kötü. Duvarda görüyoruz hepsini. Ve i̇kiye gün, bölünmüş kelebekler falan var duvarda dinlenmiş. Evet, yani böyle. kendi bebeklik fotoğrafı var. Elinde bir balon tutuyor yani. O dikenler ha. ve balon yayınak korkunç bir tezat. E, çiçekleri de kaktüsler bu arada beslediği evet. çiçekler. Ama en azından bitki besliyormuş. O kadar evet, yani. böyle bir anayış e, tarafı var. Günün birinde hiç beklemediği, ummadığı, aklına bile gelmeyen Hı. bir şey oluyor. Tam yemek yerken yani işte pastasını koymuş çayını koymuş çayından bir yudum alacakken bir tane dikeni yere düşüveriyor. Hmm. Dikenikon. Sonra salonda yürürken ikinci diken de düşüyor. 3-4 hmm. Pıtır pıtır pıtır pıtır dikenler dökülü veriyor bir anda. Aa, ne, onun ben nasıl... halinden ben anlarım benim de tepem açık. <gülüyor> <gülüyor> Ama ve ortaya bu kapakta az önce anlattığım o karanlık kahverengi Aha. dikenli korkunç yaratıktan geriye. Dikenler dökülünce hiç bir şeye kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada şöyle tanımlıyor. Dikenli yaratığın yerini lokum gibi, pembe pembe, yumuşak mı yumuşak bir yaratık adam o suratındaki dehşet ifadesi görmelisin. <gülüyor> Ve bütün yetenekleri bir anda dikenlerin dökülmesiyle birlikte ortadan kayboluyor yani deniyor istiyor kötülük yapmak istiyor ama kimseyi bu haliyle korkutamıyor çünkü pembe hmm. <gülüyor> poncik gibi bir şey ee, ve işte salyangozlar işte en nefret ettiği şey salyangozlar salyangozlar bile onun, onunla dalga geçiyor ve günün birinde tavşan Bernardo ile tan tanışıyor dikeniko Dike ee, ben hikayenin geri kalan bölümünü ayrıntılarını ne? anlatmayacağım ama Neden? E, tadını kaçırmak istemiyorum hmm. çünkü bu anlatması çok keyifli ama işte Tavşan Bernardo ile tanıştıktan sonra e, Tavşan Bernardo hiçbir şekilde önyargılı davranmayıp ona işte derdini soruyor niye üzülüyorsun diye onu alıp ormanda bir gezintiye çıkarıyor birlikte vakit geçiriyorlar ve e, sohbet, hmm. e, gezinti, işte gülüşmeler derken Bernardo'nun peşinden onun evine kadar gidiyor Dikiniko tavşanın evi de işte tavşan dinlenme tesisleri gibi böyle <gülüyor> diğer tavşanların da bir arada olduğu bir havuz başı olan var. Onlarla birlikte güneş kremi de sürüyor tabii çünkü perspembe ya hiç yapmadığı şeyler yapıyor otların arasında yuvarlanıyor işte çimenlerin gıdıklayışını hissediyor diğer kişilerle tavşanlarla oyun oynuyor. Top oynuyor mesela top oynamak <gülüyor> Bir anda eğlenceli bir şeye dönüşüyor. Çünkü dikenleri olmadığı için top patlatmıyor ve top oynayabiliyor. Ee, başkalarına yakın durabiliyor. Hem de çok hmm. yakın. Hem de çok çok yakın. Yani bir temas da oluyor. Ve farklı hiç bilmediği şeylerle karşılaşıyor derken... Bir gün bir sabah bir uyanıyor ki dikenleri geri gelmiş. Acaba Ananda. mevsimsel bir şey miydi? Bir hastalık mıydı? Nasıldı? Niye öyle oldu? Ve sonra tekrar dikenleri çıktı bilmiyoruz hmm. ama... Dikenleri çıkınca tekrar kendi İşler bir daha özüne dönüyor. İşte o korkutmak için, kızmak için doğmuştu diye çıkıyor ormana. Ama artık Dikeniko, Dikenleri olsa bile eski, eski hmm. Dikeniko gibi değil. Çünkü Bernardo'yla yaşadığı deneyimler, Bernardo ve diğer tavşanlarla onun hayatı bambaşka görmesini sağlıyor. Ve hikayemiz yine tavşanlı bir finalle. Hoş bir finale sona eriyor. Dikenikoy'u çok sevdim ben. Çok eğlenceli bir kere. E, eğlenceli bir kitap. E, küçük çocukların da kitap okurken e, eğlenmekten ne kadar hoşlandıklarını biliyoruz. E, üstelik hani böyle oyun oynamaya ve güldürmeye müsait e, bir kitap olduğu zaman tekrar tekrar okutuyorlar. Eminim ki Dikenikoy'da öyle hani çok sevilen tekrar tekrar izlenip okunabilecek bir kitap olacaktır yeni de çıktı Hı -hı. bu e, kitap e, çok eğlenceli resimleriyle ve ufak ayrıntılarıyla da e, hoşuma giden bir kitap oldu benim e, bir de kitaplarda hani hep mesela daha önce şu yaramaz tavşanlardan bahsetmiştik Hı -hı. orada iş bankası yayınlarından çıkmış bir resimli kitap yani ayı vardı Hı -hı. Evet, evet. yalnız kalmak ve başkalarıyla için kurmaktan kaçınan bir karakterdi yani bu tip hayvanları görüyoruz ama böyle farklı bir e, olmayan bir yaratıkta çizilince burada hani tostoraman gibi. Hı hı. Daha da kendine has bir üslup kazanmış. O yüzden hoşuma gitti. Karakteri de sevdim, resimleri de sevdim, öyküyü de sevdim ben. Evet. E, Keyifle de anlattın. Evet. Kitabın ismini, künyesini tekrar edeyim. Dikeniko, İlaria Buerducci tarafından yazılıp resimlenmiş ve Eren Cendien. Türkçesiyle Pötikare'den çıktı. Bir resimli kitaptı. Evet şimdi biz, biz bir, bir, bir bir de konuşabilseydim <gülüyor> müzik arası vereceğiz ama o arada siz e, açıkradyo.com.tr adresine girebilirsiniz ve dinleyici desteğimizi yapabilirsiniz. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Neşeli bir şey dinleyelim. Yanko Nilovic'den The dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, şimdi ben bir başka resimli kitaptan söz edeceğim ama bu resimli kitap senin kadar böyle neşeli eğlenceli bir <gülüyor> kitap değil ama çok yüreklendirici, çok cesaretlendirici <gülüyor> bir kitap. Kitabın adı Göze Odaklanan Hekim. Doktor Patricia Batın Hikayesi. Yazan Julia Finley Mosca ve illüstrasyonları Daniel Drillye ait, Türkçe'si Ferhat Sarıya ait, Ginko Çocuk tarafından yayınlandı bu kitap. Ben bu kitapla tanıştım Doktor Patricia ile. Hani bazı insanların böyle nasıl diyelim? Bazen coğrafya gerçekten kaderdir ve bazı dezavantajların vardır. Mesela derinin rengi gibi, cinsiyetin gibi. Doktor <Gülüyor> ee, Patricia Wybutt da e, Harlem'de doğmuş, hı hı. Ee, 1942 yılında ee, bir zenci ve kadın. Hı hı. Al işte yani, sana combo. Evet. E, e, onun e, döneminde bu çok kolay bir iş değilmiş hala e, ve. E, Doğduğun doğt ya yani okul çağına geldiğinde yaşadığı bölgedeki gidebileceği okullar hani mahalle mektebi hı hı. E, sadece varlıklı e, beyaz ailelere sadece oğlan çocuklarına açık okullarmış mesela zenci kızları almıyor okullar hı. mesela yani hani bir insanın aklı bir almıyor değil mi evet aslında yani? yani hani böyle tuhaflıkları ama bunlar böyle bu bahsettiğimiz şey 1942 Amerika'sında ama daha yakın zamanda daha yakın bir yerlerde yaşanmamış mıdır yani ya da şu anda yaşanmamaktadır mı bunu da söyleyemiyoruz ne yazık evet. ki yani hani dünya toptan böyle bir konuları aşabilmiş bir yer değil ee, ne yazık ki bunlar hala yaşanan şeyler aslında ama biz Doktor Patricia Bat'ın hikayesine bakalım ee, şimdi o işte doğuyor Harlem'de ve ee, çok zeki bir çocuk olduğu baştan belli hani bir şekilde. Öyle görünüyor. Ee, başka avantajları var. hani şimdi Dezavantajlarını sayarak başladık ama mesela abisi çok destekleyici. Onu kendi oyunlarını alıyor. Kendi oyuncaklarını onunla paylaşıyor. Ee, onunla yapılmış röportaj. Yani bu kitabı yazarken zaten yazar Julia Filmi onunla röportajlar da yaptı. Arkasında da kitabın e, hem bir kronoloji var. Onun hayatının kronolojisi. Hem de ee, işte yapılan röportajdan alıntılar e, ve bir özgeçmiş gibi hı, bir biyografisi var. Bir... Oldukça kapsamlı. Arka evet, tarafı. arka taraftaki bölüm. Orada e, abisinin de söylediği bir şey yani zaten hep bizle oynuyordu filan diye yani oğlan çocuklarla itişe kakışa hiç geri adım atmayan bir karakter. Hı hı. E, onlar yani oğlanlar yapıyorsa kızlar aile aile yapar filan diye düşünüp e, ona göre öyle davranan. Bir karaktermiş zaten çocukken de hı hı. ailesi eğitime çok önem veriyor mutlaka eğitim yani bir hedefin varsa düş peşine eğitimini al ne gerekiyorsa yapalım hı hı. böyle varlıklı bir aile değil yani alemde bir zence aile ama, destek olan ama aile. çok destek olan bir aile açık fikirli bir aile babası mesela işte dünyayı dolaşan tankerlerde çalışıyormuş denizcilik yapıyor mesela. Ee, eve işte İsveçli, Alman, Denizci arkadaşlarını getiriyor. Böylece bir sürü farklı kültürle hı, tanışıyor. Hı. Ee, i̇şte zaten babası açık kafalı kültüre meraklı bir insan. Ee, her zaman eşitliğe inanmış ve bunu savunmuş bir insan. Ee, işte annesinin e, bilimle ilişkisi bir takım... Yani annesi hizmetçilik yapıyor mesela kızı okusun diye. Ama hani hep onu destekliyor. Mesela 8 yaşındayken yanılmıyorsan bir kimyaset hediye ediyor kızına. Hı. Yani... Kaç tane e, kız çocuğuna kimyaseti hediye ediliyordur ki bugün hala. Evet. Yani tamam oran artmıştır da yani kaçtır hani. E, ama ona bir kimyaseti armağan ediliyor mesela ve e, bazı e, işte e, karakterler var hayatında önemli. Mesela e, Afrika'da e, çalışmalar yapan e, işte, bir Nobel ödüllü e, bir doktor e, Albert Schweitzer. Cüzzamlılarla vesaire çalışan, yani ırkçılığın gırla gittiği bir dünyada. Hı -hı. Gidip işte Afrika'daki cüzdanlı insanlarla çalışmalar yapan bir beyaz doktor. Hı hı. Onun hikayesini dinliyor. Daha çocuk yaştayken onu çok etkiliyor. Sonra bir aile dostları var. Yine doktor. Onun da doktoru aynı zamanda. Ondan çok etkileniyor. Ve eğitim almaya devam ediyor. Zaten bilim konusunda kimyaseti onu ateşlemiş. Hı hı. Başka kültürlere tanışıklığı babasından gelmiş. Abisi hep destek... Hiç e daha öyle daha ne olsun derken işte onun geriye kal kalan da onun e, iradesi azmi, Hı -hı. hedefini Hı -hı. koyduğu zaman e, yani hepsi yani bunlara gidiyor ve okula gitmek için her gün metroya binmesi gerekiyor yani yanında okul var evinin ama, oraya ama onun metroya binmesi gerekiyor evet oraya gidemiyor ve kısa sürede okulda zaten e, hızla kendini gösteriyor bilim alanında yaptığı çalışmalarla arkada kronolojide de hemen var yani pıt pıt bir şeyler olmuş sonra e, okullardan burslar kazanıyor. işte önce kimya alanında lisans yapıyor, sonra gidiyor tıp fakültesine. Bu arada işte yaptığı çalışmalar sırasında doktor olduktan sonra yani göz üzerine çalışmaya karar veriyor. Burada bu güzel bir hikaye olarak anlatılıyor. Yani ben şimdi böyle anlatıyorum bir özgeçmiş gibi aktarıyorum ama burada bir hikaye var, resimli bir hikaye kitabı bu aslında. İşte insanların görmesi için çalışmaya karar veriyor, göz üzerine çalışmaya karar veriyor ve e, stajyer doktor olarak çalışırken e, şunu fark ediyor. Gözleri görmeyen kör siyah hastaların sayısı beyazlardan fazla. Niye yani? Bu Niye? nasıl oluyor diye. İşte bunların aa, arkada bir takım açıklamalar var. E, glokoma bağlı işte şey ne glokom aman glokoma. dur bak. Glokoma. Evet, bir dakika neydi? Evet, şurada arkada yazıyor. E, Glokoma bağlı körlüğün işte siyahlarda daha fazla olduğunu keşfediyor. Ee, bu çalışmaları yapıyor işte birkaç kat daha fazla. Hı hı. Ve bunun üzerine e, işte ne yapılabilir? Bu durumun üstesinden nasıl gelinebilir? Önleyici göz hekimliği. Mesela şey gitmiş, Yugoslavia'ya gitmiş o dönemde 1960'larda. Yugoslavia'ya gitmiş ve orada e, iyi bakım alamayan, e, bir şekilde iyi bakıma ulaşamayan iyi göz hastalıkları bu konuda yapılanlar onları bir incelemiş yani böyle gezilere de gidiyor araştırma hı hı. fonlarını kullanarak ee, ve e, önleyici göz hekimliği gibi yani önleyi göz hastalıklarını önleyici çalışmalar yürütmeye başlıyor hı hı. ve hani göz hastalıkları körlüğün körlük çeşitlerinin ciddi bir kısmının aslında önlenebilir olduğunu hı. ve bunun için çalışılması gerektiğini söylüyor bu arada işte alanında ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. İşte Avrupa'ya gidiyor tekrar. Ne bileyim Paris'e gidiyor, Berlin'e gidiyor. Berlin'de e, lazer çalışmalarını izliyor ve e, kataraktın tedavisinde bugün kullanılan şu lazer var ya, hı hı. işte onu icat ediyor. Hı. Evet. E, ve e, bu icadını, e, patentini de almış e, ardından ve e, birçok insanın Katarakt nedeniyle görme yetisini e, kaybeden birçok insanın gözlerinin çok daha kolay bir biçimde e, tedavi edilmesini sağlamış sağlamış artık bugün, yani bugün hani hala kullanan sıradan ve basit bir yani, evet, tedavi işte, müdahale olarak bildiğimiz bir şeyden daha. Doktor Patrice Abbott'ın ama şimdi bu aşamalara, bu anlattığım başarılara kolay kolay ulaşamamış. Neden? Çünkü mesela işte e, bir üniversiteye gidiyor, orada çalışacak e, Kaliforniya'da böyle bodrum katında penceresi sonra zifiri karanlık bir oda veriyorlar. Mesela. Hı -hı. Yani e, doktor olarak aldın sen bunu niye o odayı veriyorsun? Yani öğretim görevlisi Hı -hı. olarak almış yani, yani ders verecek yıl, falan. 60'lı yıllar, 60 yıllar falan. Var. O da diyor ki burada çalışmam. Bana diğerleriyle e, denk bir oda vermeniz lazım falan. O odayı almayı başarıyor tabii. Yani bu Hı -hı. tamamen hani şöyle düşün yani bu insan e, doktor olmuş. Hani dirseğini çürütmüş evet, ikisini birden olarak. falan. Bir de oda için mücadele etmek zorunda. Yani işte. Ee, hani bu combo e, sürüyor yani. Evet, yani zenci ve kadın olduğu için i̇şte başına Farklı gelen, farklı biçimlerde bugün çok benzer örneklerini hala Bir şekilde yaşıyoruz. Tamam. Ve hani bunu çok uzakta bir aramaya gerek şey, de yok yani. Mücadele etmek zorunda kalıyor insanlar. Evet, çok, çok daha fazlasını yapacakken ya, enerjilerinin bir kısmını da böyle işlerde harcamak zorunda kalıyorlar. E, öyle oluyor ama işte bu örnekleri belki de o yüzden önersememiz evet. gerekiyor. Bu örnekleri belki de o yüzden daha çok anlatmamız gerekiyor. Bu kitapta bu görevi üstlenenlerden bir tanesi. Yani benzer örnekler Türkiye'de de yok mu? Yani Doktor Patrişe hikayesine benzeyen örnekleri bugün Türkiye'de de arayıp bulabiliriz hı hı. kolaylıkla. Bu konuda da kitaplar var. Ee, ama bu kitabı da niye es geçelim ki? Evet. Ee, Gerçekten ilham verici. Çok ilham verici. Arkada da uzun uzun bilgilendirici bölümler var. Yani bu kitabı e, okuyan, çocuğa okuyan bir yetişkinseniz soracağı soruları karşılayabilirsiniz hı hı. belki buradaki bilgilerden yola çıkarak. Ee, ya da meraklı bir çocuk zaten kendi başına da okuyacaktır. Ee, doktor Patrice Abat'in fotoğrafı da var burada, güzel güzel gülümseyen bir doktor. Hı hı. Kocaman bir göz modeli var evet, masasında. masasında. Ee, bir sürü insana da ilham olmuş gerçekten, bir sürü insanın görmesini de sağlamış ve çok yani kitapta anlatılan çok mütevazı dünya kadar ödül almış, dünya kadar işte görevi başarmış böyle işte yönetici şu bu falan filan ama yani insanların görmesini sağladım da onunla hep. Ee, o yüzden çok daha etkileyici bir e, hale geliyor bu hikaye. Göze Odaklanan Hekim, Doktor Patricia basın Hikayesi adlı kitaptan söz ettik. Julia Finley Moska tarafından yazılmış, Daniel Rilly tarafından resimlenmiş, Ferhat Sarı'nın Türkçesiyle Ginko Çocuk tarafından yayınlandı bu kitapta. Çok etkileyici bir kitap. Evet. Açık Radyo'nun hikayesine de aslında bu açıdan bakılabilir. O yüzden, evet, yüzden e, şimdi ilerleyen dakikalarda dinleyici destek projesi özel yayını başlayacak bugün için. E, Açık Radyo'yu destekleyebilirsiniz. E, bunun için açıkradyo.com.tr adresine girerek destek ol butonunu Sağ tuşlayıp e, istediğiniz bir program ya da bir, bir birkaç programı e, yarım saat... 200 lira bir saat programlarda da 350 lira katları şeklinde seçiminizi yapıp destek olabilirsiniz bekliyoruz Evet bir hafta boyunca sür Radyo 19 radyo günleri devam edecek desteğinizi bekliyoruz hoşça kalın hoşça kalın bir dola kitap. Sezin çocuk kitabı. Hazile Mesuranlar, Banu Aksoy ve Yiğitay Karakeçen. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.